Allaʿalik Allāhu ya khayr al-wara, təddad habbat zimali Kıymetli dinleyenlerimiz, Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız dersten devam ediyoruz. Dün Şifa-ı dersini yapamadık. Dua buyrunda hiç eksik kalmasın inşallah. Fakat bugün vakitlerimiz dar da olsa yine Mektubat'tan kaldığımız yerden devam edelim dedik inşallah. Bu mektubun da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Birkaç ders daha var. İtikadi konulara temas ediyor. Geldiğimiz noktada, kulüfe Raşid'in arasındaki eftaliyet meselesini beyan ediyor. Yani oraya başlıyoruz. Ondan sonra önümüzdeki dersleri kaçırmayalım inşallah. Önümüzdeki derslerde de Hz. Osman Efendimiz'in Hz. Ali Efendimiz'in üstün olup olmadığı orada Ehl-i Sünnet'in kesin görüşü nedir? Ondan sonra Yezid'le ilgili bazı konular. Sahabe-i arasında geçen harpler ve savaşlarla ilgili Ehl-i Sünnet'in itikadı ve görüşü çok önemli yani İmam Rabbi Hz. Hüccettir, itikatta müstehittir, bütün fırkalar yani Ehl-i Sünnet içindeki bütün fırkalar onu kabul etmektedir. Hatta Ehl-i Sünnet dışı fırkalar bile ona tazim edenleri var. Onun için sözleri kesin inanılabilecek nitelikte kuvvetlidir. Sizlerin zaten buna itikadınız vardır ama delilleriyle konuşuyor zaten ben böyle anlıyorum, ben böyle diyorum falan demez. Büyükler hep nakil yoluyla geçmiş ulemadan beyanlar vererek bu itikadi konuları beyan ediyor. Ve tertibul eftaliyyeti. Eftaliyet kim kimden daha üstün, en üstün olma demektir eftaliyet. Bunun tertip ve sıralaması. Yani esasen e, sahabe-i kiramın cümlesini sevmek lazım. efendim. Dört halifeye tazım lazım vesaire. Bunlar tabi... E, yani allah Teala'nın sıfatları gibi... ...işte amen türün esasları gibi... E, ...şeyler değil. Yani itikadın... ...metnini teşkil eden konular değil. Bunlar... E, ...fer'i konulardır. E, zaten ileride de buyuracak... E, ...bu gibi konularda... Efendim hepsini sevdikten sonra, hepsini saydıktan sonra e, bir şey diyene hemen e, kafirsin, damgası vurulmaz, vurmamalıdır. E, ama tabii bazı konular var ki insanı kafir diyemezsin ama Ehl-i Sünnet'ten haric eder, Ehl-i Sünnet dışına çıkar, onları da beyan edecek. 13'ün itikat metinlerinde yani bu konu geçiyor. Emali'den vesaire yani eski metinlerde bu konu beyan ediliyor. ...bir noktada işte itikada taalluk ediyor. Onu da... E, ...biraz devamından anlayacaksınız. Beynel-Hulefâ-yı Raşid'in... ...dört halife arasında... ...Raşid... ...Ruştu Kemal'e ermiş yani... ...zaten halife tabiri de... ...esasen onlara mahsut... ...Hilâfet-i selâhâtül selâhâtül selâhâtül selâhâtül selâhâtül e, ümera olur, Selatin olur ama halifelik müessesesi esasen, yani e, yanlıştan uzak olan ''Aleykümü sünneti ve sünnetil hulefâ Raşid'in ''Benim sünnetim neyse, râşid halifelerim sünneti aynıdır, onlara sarılın, yapışın'' Tirmizi hadisinde geçen halifelikten bahsediyoruz. Yoksa tabii sembolik olarak vesaire. Ee, ...yönetim şekli olarak, yani halifelik tabiri sonraki e, sultanlarda da kullanılmıştır. Ama bizim e, itikadi konularda olsun, fıkhi konularda olsun konuştuğumuz hulefa tabiri dört halife hakkındadır. Ancak onlara tabii Raşid deniyor. Onların sünneti, Resulullah'ın sünneti gibidir deniyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Diğerlerine bu denemez tabii. Burada bir eftaliyet e, tartışması Bizce yok, el er Sünnet'te yok da işte Şia tarafından bu çıkarılmıştır. Şia'da zaten eftaliyet konusu da yoktur yani. Diğerleri Allah muhafaza, hepsine işte kafir diyor. Hazreti Ali'nin dışındakilere zalim diyor, hakkını yemiş diyor, kafir diyor falan. Onun için onlara da, onlarda da eftaliyet konusu yok. E bizde de eftaliyet konusu yok o zaman. Çünkü bizde de eftaliyet bellidir. Kimin e, tertip neye göredir? Alâ tertip, hilâfetiyim. Hilâfetlerinin sıralamasına göredir. Yani en faziletli olan Rasulullah'tan sonra Salihullah Efendi ve bu Bekir Sonra Ömer Efendimiz Sonra Osman Efendimiz, Sonra Ali Efendi. Rıdvanullah <gülüyor> Teala'im sıra buna göredir. Ve lakin neftaliyet Lakin iki şeyhin yani onlar iki şeyh olarak diye gezikle diyorlar. Tabi hem kıdemleri hem yaşları hem büyüklükleri faziletleri bakımından dört halife içinde şeyh'in diye şeyhan. E, Ebu Bekir ve Ömer efendilerimizin diğerlerinden daha üstün oldukları sabitetün, etün'' e, kesinleşmiştir bir icma-i sahabeti ve tabiine. Sahabe-i kiramın ittifakıyla onlardan sonra gelen tahta en hayırlı asır Hayrul kur'un karni'' benim yaşadığım asır ehli yani sahabe-i kiram ''Sümmellezîne elûnev soru'' onları takip edenler ''tabiîn'' e, tabiine tabi de gidiyor. Hadiste üç asır işaret ediliyor, beyan ediliyor. Fakat tabiinden de icma vardır. Yani sahabeyi görmüş, sahabeyle oturmuş kalkmış, sohbetlerinde bulunmuş tabakaya tabiin denir ki bunların sayısı. Yani sahabe yüz bin küsursa tabiini de düşünün bir, bir sahabe ile kaç kişi görüşebilir ona göre bir hesap şey ederseniz belki o yüz binleri, milyonları belki bulmuştur. Belki geçmiştir ama e, tabii her tabiin, her görene de tabiin denmez. Şimdi i̇lim mehli olacak, fazla değer olacak, sikav olacak, güvenilir olacak işte falan. O bakımdan belki sayı milyonları geçmez ama sahabeden fazla oldukları kesindir. Bu kadar insan ittifak etmiştir. Ebubekir ve Ömer efendilerimiz diğer sahabenin tümünden üstündür. Dolayısıyla Hz. Osman ve Hz. Ali efendilerimizden de üstündür. Kemanekale kalet cemaatün nitekim büyük bir cemaat, bunu nakletmiştir, min bir rehmetid din, din imamlarının büyüklerinde. Din imamları işte müjdehidler, fukaha, muhaddisler vs. Bu din imamlarından, e bir tanesi El-İmam-ı şafi ee, Şafi'i radıyallahu teâlâ. İmam-ı Şafi'i radıyallahu İmam-ı Şafi'i, başka mektuplardan hatırlıyorum yani. İmam-ı Şafi'i radıyallahu anh, sahabenin işlerini en iyi bilendir buyuruyor. Sahabe ile ilgili konuları en iyi bilendir, müjdehidler arasında. Demek öyle ihtisası var. ...onun da e, kendi bizzat bir sözünü naklediyordu başka bir mektupta. Sahabe-i kiram, Rasulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem... ...gök kubbenin altında... kainat Efendisi'nden sonra en faziletli kimdir diye... ...araştırdıkları zaman... felem يَجِلُوا رَجُلَلْ اَفْطَلَ min اَب۪ي Bekir فَوَلَّهُ رِكَابَهُمْ Yani Ebu Bekir'den daha faziletli bir kişi bulamadılar. Yani bulamadılar. Sahabe bulamazsa sen mi bulacaksın? Bulamayınca boyunlarını ona teslim ettiler. Yani sen bizim halifemizsin, müminen emirisin, Rasulullah'ın halifesisin, sana biat ettik dediler. Bak bulamadılar diyor. Sahabe kadar ilmi olan, irfanı olan, efendim ihtiyatı olan, takvası olan bir cemaat daha dünyada yok ve gelmeyecek. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve diğer bütün peygamberlerin hesabından üstün. Yani Sahabe dediğin zaman dünya kurulduğundan Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hesaba katabilirsiniz. Peygamberlerden sonra Resulullah Efendimiz'in hesabından sallallahu aleyhi ve sellem daha üstün bir cemaat yok topluluk olarak. Hiçbir peygamberin cemaatında yok. E daha onların kararı delil olmayacak da e kim kendi kafasıyla bu işe karar verecek? İmam Şafii'nin sözü budur yani başka mektuptan söylüyorum onu. Burada onu yazmıyor. Gal <gâle> İmâm Ebu'l-Hazen'l-Eş'ariyyû Efendim rahim Ehl-i Sünnet'in biliyorsunuz iki kolu var Maturî'de Eş'ari dediğimiz Eş'ariler ki üç mezhep Yani Şafii, Hanbeli Malikiler Eş'aridir itikatta Bu Vahabiler biz Hanbeliyiz derler falan Onlar Eş'ariyi de tekfir ederler Hatta Eş'ariyi de kabul etmezler falan Onlar Hanbeli falan değiller yani bu Vehhabiler, Selefi'yiz geçinenler, Hanbeli falan değiller. Onlar hiçbir mezhepten değil, mezhepsizdirler onlar, mezhepsiz, yolsuz. Ee, biz İmam Ebu'l-Hasen-i Şari deyince, dört fıkıh mezhebinden üçünün itikattaki imamıdır. Ve kendisi Şafi'i olduğunu biliyorum. Yani öyle hatırlıyorum. O buyurdu ki, İnne faddle Ebi Bekri'n sümme Umera Şüphesiz Ebu Bekri'nin üstünlüğü, sonra Hazreti Ömer'in üstünlüğü, alâ bakıyetül ümmeti Ümmetin geri kalan tümünün üzerine. Zaten bunun Hazreti Osman, Hazreti Ali'lerden üstün olduktan sonra, Aşer-i Müveşşere'den üstün olduktan sonra, Bedir Ehli 313'ten üstün olduktan sonra, Hüdeybi Ehli 1500'den üstün olduktan sonra, yani sahabe arasındaki bu tasnif var. Artık sen, ben falan bunu hiç konuşmanın bir manası kalmıyor. Bütün ümmetin kalanından üstün oldukları kat kesin bir meseledir. Zerre kadar şüphe yoktur bunda. Yani Kur'an'daki bir ayet neyse ama zaten şimdi ayete bile e, ihtimaller koyan, atinkar eden adamlar onlara laf söz kar etmez. Onları boş ver e Zaten şia Kur'an'a eksik diyen adamlar yani onların musafı bizim Kur'an'ımız gibi değil ki. Allah'ın vahyini koruyamadığına inanan tipler. Onun için onlar konumuzun dışındadır yani. Onlar bu kat iyiliği de bozulmaz icma'a da harika demez. Çünkü icma dahil değiller ki. Yani sen şimdi bir aile meclisi bir karar verdiğin zaman da hariçten gazel okuyan orada sözü olur mu? Olmaz. Burada da Müslüman deyince, eli sünnet deyince, ehli hak deyince, ehli Kur'an deyince, şia zaten yok ki bunun içinde. Hani, ne zaman Kur'an'a inanmışlar da tabi olmuşlar? Bu kadar Hz. Sıddık hakkında ayet var. Hz. Ömer hakkında bu kadar sebep i var. Bu kadar Hz. Kur'an onlar sahb-ı kur ayetler var. Bunların hepsi kafir olmuş 4-5 tane müslüman kalmış dedikten sonra ya da Kur'an'ı inkar eden adam. Bunun e, hiçbir dediği İslam'da uçet olmaz. Yani ihtilaf da sayılmaz. Hani burada bu görüş ittifaklı değil diyemezsin. Çünkü ihtilaf eden adam görüşün ehlinden değil yani. Rey yok. Yani burada reyi olan bir adamın rey vermemesi burada e, görüş birliğini bozar. Rey hakkı olmayanın hariçten gazel okur, kalır işte şia. Efendim 1300 senedir okuyor bu Martuvallara. Kimin anacak onlara? Gâle zehebiyyü imam zehebiyyü Muhaddistir, büyük muhaddistir, tarihçidir, meşhur bir alim yani marka. O dedi ki Hz. Ali'den tevatür etti. Bu tevatür Türkçedeki yani bu tevatür etti böyle hurafe bir şey herkes dillendiriyor demek değil. Arapçadaki tevatür biliyorsunuz. El-khabarul mütevatir yani itikatta e, hüccet ilim esbabından yani insanın bir şeyi bilip anlayıp kabul etmesinin sebepleri var. Böyle görerek anlıyor, duyarak anlıyor işte falan. Bunlardan biri de haberi mütevatirdir. Mütevatir ne demek? Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar çok sayıda güvenilir insan. Cemaattan cemaata bu bir rivayeti, bir sözü, bir olayı, bir kıssayı naklediyorlarsa buna mütevatir der. Bu el i sünnete göre de, akıllı olan herkese göre de ilim sebebidir. Yani bir şeyi anlamanın, kabul etmenin sebebidir. Hz. Ali Efendimiz bunu yani özelde oğluna falan fısfıs fıs sır yapmamış. Fî kendi halifeliği döneminde. Özelde değil ve kürsüyü memleketi. Memleketinin kürsüsü ne demek? Yani yönetim, yani o zaman biliyorsunuz o 4 halife zamanında taht, taç yok ama kürsü var ya. Yani kürsü demek işte yönettiği yer. Yani bu ne demektir? Şahitli bir konum demektir. Memleketinin kürsüsü demek. Yani şimdiki gibi özel binalar, yönetim merkezleri olmasa da kendisi işte camide, nerede işte hutbe okuyor, nerede ilanlarını yapıyordu. Ekseri hulefa-i camide. Çünkü hepsi camide iş görüyorlardı. Dört halifede de bir şey duymadık yani cami dışında bir özel bina duymadık. Demek ki herkesin bulunduğu yönetim merkezinde demek istiyor. Ve halifeli döneminde ve beynel cemil gafiri. Çok bol bir cemaat, topluluk, cem topluluk. Gafir derin yani bol. Böyle biri duymadım, öbürü sen duydun mu diyecek bir şey yok. Min kendi taraftarlarında Tabii bu şia ismi e, o vakitte biraz vardı yani. Hz Ali Efendimiz zamanında. O zaman e, illaki onun şiasından denince kötü değildi. O zaman. Çünkü Rabi İbni e, Hüseyin Hazretleri radıyallahu teala mesela onun şiasından geçiyor. Diğer birçok tabiinden zaten onun şiasından diye naklediyor. O zamanki şia tabiri onu çok seven, onun bağlıları demektir. Şimdiki bir şey efendinin mürütlerini. Müridi diyorsun mesela şimdi. Burada bir ayrıcalık olmuyor ki. Çünkü onlar ona daha çok bağlanmışlar mesela. Bu da yani Hz. Ali Efendimiz'in en yakınları. Yani ona inanan, güvenen insanlar demek istiyor. Şimdiki gibi yani Hz. Ali'yi işte sahabeye kafir diyen falan insanları yanında tutmaz. O zaman onlar ne arıyorlar onun yanında diye bir mana çıkar. Onun için izah etmek icap ediyor. öyle şia yanındaydı falan diye bir şey yok. Onları kovardı. Öyle sen Ebu Bekir Üstürk'ün Hazreti Ömer'den Üstürk'ün diyemezsin. Yani böyle bir görüş ortaya atamazsın attı mı diyor. iftira sopası atar. 80 sopa atarım diyor. Yani zaten meydan dayağı çekerim diyor. İlanı yapmış yani. Onun için o manada bir şey değil bu. Bağlıları yani. Bunu da doğru anlayalım. Ee, onun buyurduğu tevatür etmiştir. Yani efendim birçok cemaat tarafından kesin haber olarak gelmiştir ki İnnebâ Bekir'in tabi tevatür en enne diye okusa da bu yani şu sözü demektir bu. İnnebâbêkîr ve ümmeti. Şu bez Bekir ve Ömer bu ümmetin en faziletlileridir. Aslı Hazreti Ali Efendimiz bunu korkarak söylemez. Neden? Bir de Abu Bekir Ömer ve Ömer Efendimiz vefat etmiş. Şimdi. Onların halifelik dönemi değil ki. İki Medine dedi ki. Hadi diyelim diğer sahabe ayak kalkacak da bir olay çıkacak. Küfede. Küfe zaten onun kontrolünde. Ve onun hilafeti döneminde ve kendi taraftarlarının arasında. Dolayısıyla bu söz asla en ufak bir şübeden korkudan fitne çıkmasın falan diye konuşulacak bir laf değil. Buna kimse bahane bulamaz. Hani diyorlar Ebube Erisadık zamanında kendi gizledi Hazreti Ömer döneminde ne yapsaydı? İşte Medine'deydi işte şey yapamazdı. Hani icma oldu, cumhur şey yaptı falan, bozamadı falan işi. Uyduruyor ya bunu da. E buna ne diyeceksin? İmam Zehebi bunu efendim güvenilir bir hadisçi ve tarihçi olarak tevatürle sabit olduğunu naklediyor. Cin sonra dedi ki İmam cevbi ve ve cev. Hazreti Ali Efendimizin bu sözünü kendisinden rivayet etti yani duyduk diye. Nifur ve temaneun nefsen. 80 küsur şahıs. Yani belki yüzlerce var da herkes rivayet etmiyor Biliyorsun bazı kimseler ravi değildir. Sohbet yapmaz, nakil yapmaz hani onu demiyoruz. 80 küsur kişi bunu nakletti. Ve adde minum İmam Zeybi bunların isimlerini saydı. Bazılarını yani içten saydı bir cemaatin ismini saydı. Şu zat şu zat şu zat. Tüm makale sonra Namzebi yani bu nakilleri yaptıktan sonra tabii var herhalde kısa almış burada. İsimle tek tek almıyor. Sonra dedi ki fakat behallah Allah Rafizileri takbih etsin. Rafizi demek Hazreti Ömer, Ömer sahabenin sevgisini terk eden. Yani diğer ismiyle Şia, şenia, Şia, Rafize onlar. Allah ileri yani ne diyelim eee etsin diye kapbah. Rusva etsin, çirkin etsin, yani etsin, rezil etsin. Rezil etmiş zaten. Ma ecih lehum. Ne acayip cahil adamlar. Ya e aslında cahil değiller. Ne acayip muanit adamlar, inatçı adamlar. Çünkü bile bile yapılana inat denir, cahalet denir ama yani tabii bir yönden cahillikte de denir. Yani her inat da cahaletten doğar. Çünkü İlimle istihal eden, hakkı arayan diyeyim bak. Hakkı arayan hiç kimse bir şeyde inat etmez. Neden? Buyur delilini getir. Onu da dinler, onu da dinler, onu da dinler. Onu konuşma, bunu konuşma. Söz otur aşağı, Ben de dersem mi olacak? Bu bir körük körüne inatçılık olur. İlme rahat etmeyen, yani mütevatır haber dinlemiyor, onu dinlemiyor, ravi dinlemiyor, kitap kaynaklarına bakmıyor. Neden? Ben bu konuda efendim ön yargılıyım. Bu Hakikaten bu bir cehalettir. Çünkü Kapalıysa delillere, istidlale bu arada, hoca olsa olur, alim olsa olur. Bir şeyler bilmesi mühim değil. Yine buna ne acayip cahil denebilir yani. Çünkü ilim, hiçbir zaman inatçılığı emretmiyor. İlim devamlı araştırmayı emrediyor. E yani araştırmayı emrediyorsa e sen buna kapalıysan tabi cahil oluyorsun yine madem inat ediyorsun. وَرَوَوَ yu anhu. İmam Bukhari Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor şimdi. Kiman Bukhari tabi Şiada yine hücret değil ama bizim için Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kaynakta Ötesi yok He Ondan evvel de tabi e, Hadis şekleri var Ondan evvel de kitaplarda yazılmış e İmam Muharri diyelim iki yüzlü Yüzde bile kitap var Sene yüzde izli. Yani ilkliği değil bu İlklik başka bir şey Öncelik başka bir şey Sahiyet Burada da bir niyet Burada ihlas Burada maneviyat Burada Efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in desteği Değil mi? Yine işte Ulema'dan bir ulema Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüntü. Niye benim kitabımı okumuyorsun? E, dedi ya Rasulallah ben senin kitabın hangisidir ben senin sana ait bir kitap bilmiyorum. Buradaki Bukhari benim kitabımdır. Ben, ben ne dediysem onu yazmıştır. Yani bu çok meşhurdur Ulema ve Meşayih arasında. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna tabi özel bir teveccüh, itibar verdiği de var ki bu kadar kabul, makbuliyet görmüş yoksa Yüzlerce, binlerce Bukhari döneminin muaddisi var. Ateşi var ve kitapları da var yani çoğu. Bize ulaşmamışsa da var ki eserler. Ama bu makbuliyet manevidir. Ennevkal Bukhari rivatinde Hazreti Ali Efendimiz'in hayr ül Ba'den Nebi'ye aleyhissalatü vesselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra insanların en hayırlısı Demin Eftal buyurmuştu. Şimdi en hayırlısı Ebu Bekir'in Ebu Bekir'dir umaru, Sonra Ömer'dir Fümme racülünahar'u Sonra diğer bir adamdır. Dedi Onun ismini vermedi. فَقَالَ اِبْنُ مُحَمَّدْ اِبْنُ الْحَنَف۪يَةِ Muhammed i̇bn Hanefiye oğludur. Yani Hasan Hüseyin Efendimiz'in baba bir anne ayrı kardeşleri oluyor. Fatıma annemizden değil. Ama çok ilimlerini neşretmiştir. Yani Hz. Ali Efendimiz'in birçok ilmi son zamanda vefatına kadar da son dönemde hep yanında kaldığı için. Hz. Ali Efendimiz çok yaşlanmadı biliyorsunuz hep ilim üzere. Yani rivayetlerken, sen alınırken vefat etti muhammed Hanefi'den ilimler yayılmıştır. Yani çok büyük ilimler ondan gelmiştir. Belki Hasan Hüseyin efendilerimiz başlarına çok sıkıntılar geldi. Onlar o kadar e, yani rivayet konusunda belki onlardan o kadar nakil gelmiyor. Acem palavralarında tabii çok onlara isnatlar vardır. Binlerce, on binlerce. Bu isnatların ekserici palavradır. E, senetli de olsa palavradır. Acem palavraları. Yani Hazreti Hasan Hüseyin'e dayandırır. İmam Cafer-i Sadaha'da. On bin, on, on bin Cafer Saada iftira ettikleri sözleri var mesela. Bu Şia kitaplarında 16.000 iftira var diye el-Usne tespit etmiştir. Onun için Hasan-i efendilerimizin de çok rivayetleri fazla değildir. Rivayetleri mutlaka var el-Usne kitaplarında da dolu ama şeye göre Muhammed Hanefi'ye babasının ilimlerini neşredendir. Efendim o dedi ki şimdi sen Ebu Bekir dedin sonra Ömer dedin anladık. Sonra başka adam deyince onun ismini vermesin Mente dedi sonra sensin. Dedi babasına. Dedi, ben isteyeceğim ismini verebilirdim. İstesem sana adını derim de. Şimdi orada tabii ne olursa olsun Hz. Osman Efendimiz şehadet meselesi taze. Ee, Şam ehliyle savaşlar taze dönemler. Ortalık karışık küfedeler. Zaten kendi cemaatı var. Ee, o da bir fitne mülazası Hazreti Hz. Osman Efendimiz'in ismini vermemiştir. Ama verebilirim, biliyorum ha yani rastgele at boşluğa bırakmadım, verebilirim dedi, vermedi. Oğlu dedi, sensin dedi, ben Müslümanlardan bir adamım. Yani tabii ki ben Müslümanlardan biriyim deyince de sanki hiçbir faziletim yok derken bu tevazu hamledildiği zaman o zaman tabii onun kastını da tam kesin diyemeyebiliriz. Yani kastı Hazreti Osman benden üstündür, ben ondan hem dördüncüyüm miydi? Ama Ebu Bekir'le Ömer'e kat'ı kesin dedi. Üçüncü ismini vermedi. Bu da tabii bir mülazayla insan kendi adını veremez. Uygun değildir tevazuan. O da mülazayla edebilir veya efendim e, Aziz Osman adını dese çok kargaşa çıkacak. Onu da zora sokacaklar şahsen. Bazı insan öyle oluyor yani. Kendi inandığı bir şeyde ailesi içinde savunamıyor. Veyahut açıklamıyor ki başım sıkıntıya girmesin. onlarda da bu bana zorluk yapar diye söyleyemiyor. Bunları düşünebiliriz. Ama kesin olan Zaten e, Hz. Ali ile Hz. Osman arasındaki konu önümüzdeki derste gelecek. Yani aralarındaki eftaliyet tertibinde, e, yani Hz. Ali Hz. Osman'dan üstün görsek, el i sünnetten çıkar mıyız meseleleri? Bu konu önümüzdeki derste, biraz tafsirat var oraya girmeyeceğiz. Yani o geçmeyeceğiz yani, haftaya gireceğiz inşallah. Ve sahâ ve gayruhu, yine İmam Zehbi ve diğer muhattisler, Ali ile Hz. Ali'den, ...şu sözünü sahih olarak nakletmişlerdir. Yani bu sözün... ...Azgaliye İstihadı sahih diye... ...çünkü bu biliyorsunuz... ...Muhaddisler her şeye sahih demez. Sahih olmamak da... E, ...uydurma olmak anlamına gelmez. Ama... ...sahih demek içinde çok şartlar var. Ağır şartlar var yani. E, hemen hemen birçok rivayette... ...cem olmuyor. Onun için Bukhari 600 bin hadis biliyor. Yani İmam Bukhari 100 bin hadis ezberledi biliyor... Yüz bin e, hadis sahih olarak ezberledim diyor. Bak. Yüz bin hadis sahih olarak ezberledim. Buraya dikkat edin. Halbuki Bukhari'nin kendi kitabında, Sahil Bukhari'de sekiz bin küsur var. Ve bunun mükerrerini, manen mükerrerini çıkarırsan dört bin küsura Halbuki İmam Bukhari'nin kendi sözü, kaynaklı sözü, Hafizlu El Femiyeti Hadis'in sahihan. Yüz bin sahih ezberledim. Ya demek ki Sahih bulduğunun her Sahih'i de ne yapmamış o Sahih buhari denen eserine cem etmemiş. Ama et tarihul kebiri var, evsatı var, sahiri var, dolu başka kitaplarından nakletmiş olabilir. Yani Bughari'de yok diye, Kütüb-i Sitte'de yok diye de e bir hadis sahih değil de denmez. Dünya kadar bir şey Ebi Şehives'in Abdürazzar gibi dolu taberani'de bile dolu sahih var. Onun için e, sahih meselesinde e, şartlar biraz sıkıdır. Ağırdır, yani İmam Zeybiler falan hakim müstedirekte sahit der, İmam Zehebi ona istidrak eder, takkup yapar. E der ki sahit değil, İmam, <gülüyor> hakimin şeyini bozar. Misal, yani İmam Zehebi'nin burada hükettir. Hakimin de sahit dediğine bile e, hüküm verecek şeydedir İmam Zehebi. İmam Zehebi diyor ki şu söz sahittir diyor. Yani Hz. Ali'nin söylediği kesindir diyor yani. İmam Zehebi bunu araştırmış. Evet. o kal buyurmuş. Ela akah olun. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş. Dikkat edin. Uyanık olun. Bir şey söyleyeceğim. Ve o? şubesiz şan. Yani dikkatli dinleyin. Ve leğeni bana ulaştı ki enne ricalen, Bazı adamlar türemiş. Yufadzilûneni beni üstün yollarmış aleyhima. Ebu Bekir'den üstün, Ömer'den üstün radıyallahu anhüma, diyorlarmış. Bana ulaştı diyor. Bak ben dedim size. Onun yanında falan suratına yüzüne söyleyemezsin böyle sen Ebu Bekir'den üstün. Adamı ne yapar biliyor musun yani? Öyle bir şey yok. Bana ulaştı diyor. Yani böyle laflar duyuyorum. Bazıları böyle yapıyorlarmış. Vemen ve men ve Ve men her kimi ve ceddu bulursam oğlu. Üstün sayıyor beni. Kime aleyma. Ebu Bekir'le Ömer'e karşı beni daha faziletli sayan. İşte demin dedim bu şimdi itikadi mesele değil diyoruz ama. Şimdi Hz. Ali biz de bunu niye bu kadar ciddiye aldı? Demek ki itikadi meseleye bir şekil girdi bu iş yani. Çünkü beni onlardan üstün sayanı rastlar ve müfterin o kişi iftiracıdır. Ya şimdi iftiracıdır demenin bir usulü var. İftira atmaya ya falan, yalan konuşma ya. Bu biraz şu anda Türkçe'de normalleşmiş bu laf. İftira falan laf. Öyle demiyor. Aleyhi, tamam mı? E onun üzerine ceza olarak düşer. Kendisi halife ve kadı yani kararı verecek. Ma o ceza ki alel mühteri. İftiracının üstüne ne düşüyorsa ona da o düşer. İftiracı ne sopayı Semanine celdeten. 80 sopa Kur'an'la sabittir. İftira edene 80 sopa gerekiyor mu? Gerekiyor. Bu da öyle kadının namusuna, öbürünün bilmem neyse iftira eden neyse aynıdır. Aynıdır. Ve bu sopayı, yemeği hak ediyor, buyuruyor. Ve emfealu zahlike bu misilli, bu mealde, manada sözler min hu ve min gayri ondan başkalandan, min et sahabeti, sahabe-i kiramın genelinden mütevatıra cemaat cemaat bir cemaattan bir cemaat duymuş. Öyle tek tek sır odada gizli kulağına fısıldı değil. Cemaattan cemaata nakledilmiştir. <gülüyor> o derece ki bu noktada yer yoktur kimsenin bunu reddetmeye alanı ve sahası mecali yoktur. Takatı yetmez yani. Çünkü o kadar açık ki bütün kitaplar dolmuş. Hatta gala Abdurrezzak Abdurrazzak e, musannef sahibi diye biliyorum. Yani meşhur musannef bizim kaynağımlıklarımızla geçiyor. E, bu Buhariden de, yani Buharinin de şeklerinden diye e, hatırlıyorum yani. Eskidir. Minekâbir-i Şiat'i bak, şimdiki manada bilinen Şiadan değil ama Hazreti Ali'yi Hazreti Ali'ye sıkı bağlı olma manasında, aşırı bağlı olma manasındaki Şiyanın yani onun cemaatinin diyelim. Hazreti Ali'nin özel sevgisini taşıyan cemaatın büyüklerindendir. Abdurrazak Musannef sahibi. Bu zat ne demiş? Bakın şimdi. Söze bakın, iza gelin. Üfaddülüş şeyhain Ben Ebu Bekir Ömer'i Hazreti Ali'den üstün tutuyorum. Ya sen Hazreti Ali'nin başarı ona en çok bağlı olan sensin. Nasıl üstün tutuyorsun? Niye ama niye? Sorun bana niye diyor. Yitaftı ile Ali'yin Ali üstün dediği için iyyahuma o ikisini üstün tuttuğu için alâ nefsi. Hazreti Ali kendinden üstün tuttu onları ve bunu takıya için korktuğundan çekindiğinden fitne çıkmasın diye demedi. Kesinlikle kendi itikadı olarak ilan etti. İtikadı olarak ilan etti. O kendinden üstün saydıysa ben de onu bu kadar seviyorsam yapacak bir şey yok. O zaman onu dinlemek durumundayım. Ben de üstün sayıyorum. Ve illa ama Hazreti Ali ben onlar benden üstündür demeseydi lema fazdaltı. Asla üstünde. Demez üstün kabul etmezdim Huma iki halifeyi. Ebu Bekir ile Ömer'i Hazreti Ali'den üstün ben yani sanki şuna bak. Ya bu kadar ayet var, hadis var. Koca Abdurrazzaksın, Mubarak'a da Musannem sahibisin. Hazreti Ali demese ne olur? Sen de Hazreti Ali diyelim bu konuda bir şey demedi. Vefat etti demedi bir şey. Yani Hazreti Ali demeseydi bile senin ilmin yok mu? Büyük muhaddissin yani. Ayetten hadisen bunu anlaman lazım. Ama o kadar Hazreti Ali taraftarı ki o kadar yani ileri gitmiş ki bu konuda benim ölçüm Hazreti Ali diyor. Yani aslında başka ölçüler var. Kur'an, sünnet ölçüleri. Yani ilginç. Bu şundan anlamamız lazım. Yani Abdurrazzak burada Rahimoğlu'la dürüst konuşuyor. Anladın mı? Dürüstlük çok önemlidir. Doğru konuşuyor ya. Diyor ki Hazreti Ali bunlar benden üstündür diye. Benim itikadım budur demeseydi. Demeseydi asla ben onları üstün demezdim. Hazreti Ali onlardan üstün derdim diyor. Hiçbir yan delile bakmazdım diyor yani. Ama beyanı var diyor ki Abdurrazzak büyük muaddesi orivati bildiği için söylüyor. Kefabi, kefa yeter bir bana vizran ağır yük ve günah olarak en uhibbe seveyim hu hazret-i Ali'de sonra muhalefet edeyim hu ona. Yani ben onu sevdiğimi söyleyerek hakikaten de seviyorum diyor. Hem sevdiğimi söyleyeceğim, sonra sözünü dinemeyeceğim, dediğinin aksini söyleyeceğim. Bu bana günah olarak yeter. Ben bu yükü taşıyamam. hazret Ali'de yarın ahirette bu şekilde ona muhalefet etmiş olarak çıkmak huzuruna e, bu ağır yükle çıkmak işime gelmez. Evet bu konuda küllü dehlike bütün bu ilimler Mustafa dün istifade edilmiş, alınmıştır. Mina Es-Savaikul es Muhrika isimli İbn Hacer Heytemi e, vardır. Büyük allamedir. Adını çok duymuşsunuz. ben kitaplarımda kaynaklar hep geçer. İbn Hacer Heytemi Hazretleri e, o zatın Es-Savaikul Muhrika diye bir eline ve Şiia ve sair sapık fırkalara Yakıcı yıldırımlar adını verdiği bir kitaptır bu Bu kitaptan alınmıştır diyor. E bütün bu ilimleri ben bu kitaptan istifade ettim diyor. Ma'ruf-ı Hazret'ten de kaynağı olduğu anlaşılıyor İbn Hacer Temi'nin burada. E şimdi geldik nereye? Hazreti Osman Hazreti Ali'den üstün müdür? Ehli sünnetin Bursa görüşü nedir? Hazreti Ali busta bir şey demiş midir, dememiş midir? Bir de ben Hazreti Ali Hazreti Osman'dan üstün görüşem elüfleten çıkarmayım çıkmaz mıyım? Bu ders önümüzdedir. Şimdi biz ...tefsir var, ee, Ruhul Dukan çalışıyoruz da... ...onun için biraz çok uzatmadım, standımı sade alıyorum. E çünkü yarın sabah da... Işte ...benim sol tarafım tamamen tıkalı, şah damarım. İşte sağda stentle çalışıyor, sağda tıkanırsa... <gülüyor> ...doktora dedim, neler olabilir? Hiç söylemeyeyim dedi, hiç söylemeyeyim dedi neler olabilir. Dedim, ne olabilir ölsek temiz iş olur da... <gülüyor> ...kalırsak sürünürüz, felç çok kötü yani Allah... ...bana felç nasip etmesin. Aman ya Rabbama... ...her sabah duam var benim... ...felci olmama şey vardır özel... ...okuyorum onun ...dualarım kitabında var... ...siz de okuyabilirsiniz... evet felç olmazsınız mesela... ...okumuyorsanız ben ne yapayım... Ee, ...onun için... ...yarın dövüler bilmem işte şeylerim var... E, ...bu sağ tarafı bari sıkı tutalım dediler... ...dua buyurun... ...bu sağ tarafı hiç olmasa tıkanmadan yaşayayım da... E, ...yaşadığım ecelime kadar tabii yaşayacağım... ...ecelime kadar rezillik çekmeyelim... ...yani ilimden geri kalmayalım... ...konuşamayız, edemeyiz... Dualarınızı bekliyorum. Onun tefsiri de akşama aldık. Demin de kim dese gelmişti. Helal Gıda sertifikası veren ee, hoca efendi. E, i̇smi de, hocamızın neydi? Ü, ü, doktor, yan doçentliği de var herhalde. Bu hususlar da da var. Hüseyin Hoca Efendi. E, onun da ziyaretiyle biraz vakitler geçti. Bereketli konular konuştuk. Yani istifade ettik. Efendim, Helal Gıda'nın önemi vesaire. Türkiye'de elhamdülillah helalın artması Bunda çok sevindirici haberler bana verdiler. Onun için vakitler sıkıştı. Bu itibarla Hüseyin Kami, Kami Büyük Özel. Hüseyin Kami, sonda L yok. Hüseyin Kami hocamız, Efendim hakikaten e, bu işte yani malıyla canıyla kendini feda etmiş. O yaşta efendim ağır hastalıkları da var gibi görünüyor. Benim, benim kadar belki değil ama... Yine de fedakarlık ediyoruz. Allah ona da sahata afiyet versin. Bu helal müesseselerini çoğaltmayı ve çoluğu çocuğu zehirleyenlerin şerinden korunmayı onların da eliyle Rabbim geliştirsin. Amin. Bu itibarla haftaya inşallah çok önemli e, ders var. Mektubat-ı Şerife'den. Yarın akşam Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nde inşallah sohbette buluşuruz. Allah Teala emanet ederim. Ve sallallahu, ala, sallallahu aleyhi ve sellem.